eğer kişi Allah ve Resulü için hizmet etmişse eline geçeceğini Anladım. ancak o. Ama aynı yeri, aynı çileyi çektiği halde gittiği yerde suç dünyalığı veya sevdiği bir kadına kavuşmak için niyetlenirse ancak eline geçende nedir? O aynı çileyi çekiyor bakın. Aynı yerden gidiyor, aynı toplum onu düşürüyor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 Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mümini her yönüyle kendinden emin olunan, güvenilen kimse olarak tanımlamaktadır. Evet. Mümin kendisinden emin olunan ve Kendi. güvenilen. Bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaşamış olduğu hayatında sonuna kadar gösterdi mi kardeşler?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 ee, anlıyor muyuz? Yoksa böyle sadece bilmek için okuyoruz? Hangisi? Yaşantıya geçiriyor muyuz? Geçirmek zorunda istedik. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu imanın gereği olarak belirtmekte. Yani sen Allah'ın kuluysan ki öylesin Allah Azze ve Celle'nin sevdiğini ne yapacaksın?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 ama dikkat edin şuraya kadar gelen beş maddenin e, hepsi bizim kiminle alakalı hep kendi nefsimizden çok dikkat edin ise doğru sözde olmak hedeflenen Müslüman şahsiyetinin en önemli özelliklerinden biridir ve Kur'an-ı Kerim bunun üzerinde ısrarla durur ve der ki ey iman edenler Allah'tan korkun ve ne olursa olsun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 Hatta yalan insanı kötülük yapmaya şerf eder. Ve neticede de kötülükler onu nereye götürür kardeşler? Hı -hı. Doğru cehennem. Ee, Hadis serisi aslında olduğu gibi yazdım ama madde olarak koydum. Ee, Lüh daplarında bulursunuz. Bunu primizden yazmıştım. Doğruluk kişiye iyilik yapma duygusu kazandırır. İyilik yapmak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 Buna göre Müslüman dikkat ederseniz hep düşünce hayatına yükleniyor burada düşüncesinde iç dünyasında aşırılığa ne yapmayacak gitmeyecek yani sevgide nefrete iki işindir de şimdi düşünün sevdiğinizi aşırı sevseniz bir gün bakarsınız onu kaybedersiniz ne olur siz terisen olursunuz bugün. Ee, arzu kamber, Leyla ile Mecnun hani örnek verilir ya. Niye? Niye veriliyor? Hiç düşündünüz mü? Aklını kaybeden hangisi? Leyla mı Mecnun mu? Arzu mu kamber mi? Niye hep erkeklerden oluyor. Kadınlardan yok. İlginç değil mi? Evet. Allah Resulü'nün dediği gibi aleyhissalatü vesselam şaşarım kadınlara diyorlar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 ona vuruldu da aşık oldu diye ben öyle düşünüyordum. Bir gün kitapta okudum. Çok çirkin bir kadın. Ee, birisi renginlerden birisi. Ya bu, bu salak diyor. Yani buna bakarak niye aklını yitirdi? Leyla'yı tutup bunun karşına getiriyorlar. Ya yani bu mu senin aklını alan? Bakıyor. Ben diyor bu Leyla'yı değil ben diyor ta, öbür Leyla'ya aklımı verdim. Ben bunu tanımıyorum diyor. Mecnun ve yine gidiyor mecnunluğuna. Yani insan e, aşırı gittiği zaman kendindeki melekeleri de ne yapıyor? Yitiniyor. E, düşmanlığa da e, aşırı düşmanlık yaptığında öyle bir duruma düşüyor ki insan sonunda mahcup ve pişman bir durumda ne yapabiliyor? düşebiliyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel söylüyor ki ölçül olun, vasat olun hiçbir zaman ifrata tefrite ne yapmayın? Kesinlikle. gitmeyin. Allah sizi böylelerden eylesin kardeşlerim. Evet. Gilelim dokuzuncuya. Bireysel ilişkilerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman empati ile hareket etmiş ve bu doğrultuda ne diyor? Kendiniz için istediğiniz bir şeyi bir başkası için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş evet. olmazsınız diyor. Evet, hadisi tekrarlayayım mı? Kendiniz için istediğiniz bir şeyi başkası için de gerçek manada istemediğiniz müddetçe iman etmiş sayılmalısınız. Bir yakada sava var da bu motifleri yapan bir insan hakikaten şahsiyetli Müslüman olur mu olmaz mı? Olur değil mi? Bu değerleri kazanalım kardeşler. Bir tanesi bile olsa inanın toplumda siz sevilen bir insan haline ne yaparsınız? Hemen gelirsiniz. Peki kendiniz için istediğinizi bir başkası için isteme deyince ne anlıyorsunuz? Kullanıp kullanıp mı birine verip siz yenisini almayı yoksa başka bir şey mi? Kendisi. Hangisini? Başka şey. Mesela kullandınız şunu al ben sana bu kitabı hediye ediyorum deseniz veyahut yeni bir kitap satın alıp da verseniz hangisi daha tesirli olur? Yeni kitap Böyle tercih ederseniz hoş olur. Çünkü her nefis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 Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Evet. Dikkat edin. Onuncu insan metodu zararı dokunmasın diye kendisinden kaçınılan kimse. Evet. Bu da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Allah-u Sala'nın Bukhari'yi okumuşsanız görürsünüz. Karşıdan bir adam geliyor. Ne yapıyor? Ya Ayşe, işte,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 Yani her insan buna ne yapabilir? O ortamdan karar verebilir ama orada bir şahsiyet var. O şahsiyet kim? Peygamber. Hangi işinde beni aşırı gider gördün? O kavminin en şerli adamı ise şerinden emin olmak için yaptım diyor. Öyleyse buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burada alınacak birçok farklı dersler de var. Cahil olan birisi Alim olan insanın hareketini anlaması da bir yerde nedir? Çok zor. Hiçbir zaman alim olmadı ki. Cahil her zaman ufadık bir şeyle yetinir, düşünür ve ona göre karar verir, yakar, kar götürür. Bütün hayırlardan mahrum olabilir. Ama alim onun o şakarlıklarına bile sarıl eder, hem de yıllarca bir hayır isteyebilmek için. Ama cahiller bunu anlaması mümkün değil. Mümkün değil. Hiç olmadı çünkü alim. Alimliğe de göz dikmeyince bunları anlamak mümkün değil kardeşler. Evet. 11. madde 11'e kadar, 5'e kadar içimizden sayabiliyor musunuz? Var mı sayan? İçinizden. Kendimize bir sayın bakayım. 5'e kadar sayabiliyor musunuz? Eğer sayabiliyorsanız inan çok hayırlı bir inşaatınız. Evet. 11. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet. Hepimiz kızabilir miyiz? Hepimiz gaddar olabilir miyiz? Yani insan yolda giderken devesine bile lanet edebiliyor mu? Hemen ne diyor? Bırak diyor onu. O lanete uğradık. İn Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani Allah da ona ne atmış Merhamet etmek. Bu sözü duyduğun anda inşallah hatlar mı? Hemen kendine çekidüzen vermek zorunda kalır mı? Allah hepimizi merhametli kılsın. Favresiz. Ve bunun da anlatıldığı kıssayı hatırlayacaksınız. Aleyhissalatü Vesselam Ashab'dan bir tanesini vali tayin ediyor. Bu arada hemen mesciden mescidin içine Hasan ve Nüfe'nin koşarak geliyor. Birisi bir omuzuna zıplıyor. Birisi bir omuzuna. ikisini öpüp okşarken da şöyle bakıyor. Benim diyor on çocuğum var. Daha ben bir tanesini kucağıma alıp öpmedim. Değil mi? Anadolu'da yok mu bu? Ben öyle memleketler gezdim ki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 merhamet etmeyene merhamet edilmez. Yani Allah da merhamet etmez ve Rahman olan Allah arşa ne yazmıştır? Rahmetin hadabını geçti demiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam olarak bakın teşkit ettiği bir insanı, oradaki torunlarına gösterdiği merhameti, onun kendi diliyle çocuklarına merhamet etmediğini söyleyince ne yapıyor? Azrediyor kendi tabiatına merhamet etmeyen insanlara ne yapmaz? Hı hı. Etmez diyor. Allah hepinizi, hepimizi merhametli kılsın. Bu da Müslüman şahsiyetinin üzerinde çok çok önemli kaydelerden bir tanesi kardeşlerim. Evet. 12. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kardeşlerim Müslüman şahsiyetinin oluşmasında üzerinde durduğu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 müjdeleyici olacağız nefret ettirici olmayacağız. İşte bunlar Müslüman'ın sahsiyetinde çok çok önemli. Bu söylenen sözün e, nuzu, e, esbabı vurduğunu hatırlayacak olursanız kaba bedeli birisinin gelip mescide bevletme kıssası var hatırlayacaksınız. Şahabeler ne yapıyor? Aklı olarak onu engellemeye çalışıyorlar burası. Mescid yapılır mı? Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bırakın, Bırakın diyor adam işini görsün. Sonra gidiyor bir kova su getiriyor. Adamın devrine döküyor ve ne diyor? Kolaylaştırın. Ha, estağfurullah. Önce adamı çağırıyor. Ve adam mescidler secde etme ve Allah'ı zikretme yerleridir. Bevletme yeri değil. Bunu anladın mı? Yani necaset yeri değil.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 Cahil olan birisi bunu anlayamaz. Öyle haller olur ki geçen derste ne yaptık? Hangi dersi? Hangi ayetin üzerinde iki ders yaptık? <gülüyor> onlar diyor yeryüzünde bozgunculuk çıkarttıklarında onlara bozgunculuk çıkarmayın dediğinde onlar ne yapar? Kim burada suçlanan? <gülüyor> salih insanlar. Yeryüzünü uslan eden salih insanlar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 Bireyin davranışlarının tayininde, tayininde en önemli rol nedir kardeşler? Hayat. Ard duymadır. Ve Müslümanın şahsiyetinin olgunluk derecesini gösteren de manevi bir duygudur bu. İşte bütün peygamberler hayatın önem ve fonksiyonunu utanmadıktan sonra dilediğini yap sözüyle ne yapmışlardır? Açığa vurmuşlardır. Allah hepimizin hayanı kılsın. Hı hı. Ve hadis-i hatırlayacak olursanız iman 70 küsur şübe. En üstü ya. La ilahe illallah. En etnası evet. yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izan etme, kaldırma. Haya da imandan bir şübedir diyor. O olsa hiçbir şey yok. Haya dersini hatırlayacak olursanız hatırlıyor musunuz? Evet. evet. İman arttıkça ne yapıyor? O da artıyor. Eksildikçe o da eksiliyor. Demek ki bu hayal duygusu da şahsiyette çok çok önemli bir oldu. Evet. Kaç olduk? 13 bitti. Ona kadar hatırlayan var mı maddelerin içinden böyle? Var mı? İnşallah vardır. Varsa hakikaten müminlerdensiniz arkadaşlar Hakikaten.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 doyurmaları için asabını hayra teşvik edici bir konuşma yapıyor. Geliyor, oturuyor, kimse de dönmüyor. Bastonılan yere böyle eğri bir çizgiler çizerken sahabenin bir tanesi eve kalkıyor, gidiyor ve evindeki meşin paraları bir e, paraları meşin bir torbaya doldurmuş, sürük diye geliyor, gelir, alarısının önüne atıyor. Ve akabinde bunu gören ne kadar sahabe varsa Onlarla getiriyor. Yani burada bakarsanız, dikkat ederseniz insan hayırda her zaman ne yapacak? Öncü olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim diyor bir hayra sebep olursa kimler de onun peşinden hareket ederse hepsinin yaptığı ona da onlarından hiçbir şey eksik olmaz. Kim de şerre sebep olursa kimler de onu işlemişse. Hepsinin günahı ona da yazılır. Ama onlardan da bir şey ne yapmaz? Eksik olmazdı Demek ki biz her zaman hayra ve olacağız. Gücümüz yetmez bile. Evet. Allah bizleri hayır makinesi yapsın. Bakın buraya kadar hep hayır. Mesela böyle derneğe nereye geldik, nasıl geldik biz hatırlıyor musunuz? Çocukları bir eğitelim. Küçük çocukları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 Öyle kafirler vardır ki Müslümanlara zarar verebilmek için ne yapar? İyi davranabilir, araya sızabilir ve insanlara da çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Zarar verebilir. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Veyahut, biraz daha alttan e, örnek verelim. Ka'ab bin Malik hadisini okumayan var mı? Hemen hemen herkes biliyor değil mi? Ka'ab bin Mali'ye o amborba uygulandığında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 edepsiz yükseller. Niye gidiyor? Neden Amerika kafir bir ülke olduğu halde bundan Müslümanım diyenleri barındırıyor? Hiç düşündünüz mü kardeşler? He? Daha ismini saymak istemediğim birçok e, adını siz koyun artık. Neden barındırıyor? He? Neden Kaaba-bin-Mali'ye o Türkler gelip bu tepiste bulundu? Yarın ilk bir fırsatta Onlarla Müslümanlar ne olduğu yere ne yapacak? Nisaç sokacak. Öyleyse bir Müslüman bir delikten iki kere ne yapmayacak? Sokunmayacak. Uyanık olacak. Etrafını ne yapacak? Güzel kontrol edecek ve e, Müslümanlara zarar verecek her türlü hareketten uzak duracak. Evet. 16. İslam değerler sisteminde insanlara yararlı olmayan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 Allah Resulü diyor ki ikisi de cennet. diyor. İkisi de diyor bunu ne için yaptı? Allah, Allah için. Görüyor musunuz? Küçücük bir amel sizin cennete gitmenize sebep oluyor mu? Öyleyse bu şahsiyetli hareketleri de Allah yapanlardan eylesin. Ama ücretini Allah'tan isteyenlerden Evet. 17 Allah Resulü ve vesselamın ifadesiyle İslami değerler sisteminde şöyle bir kaide var kardeşler. Ne ötekine zarar vermek var, ne de görülen zarara karşılık vermek. Tekrarlayayım mı? Ne ötek? Evet. Ne ötekine zarar vermek vardır, ne de görülen zarara zararla karşılık vermek. Çünkü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 düşünmeyecek. Çünkü niye düşünmeyecek? Şahsiyetli olmak kolay mı arkadaşlar? He? Kişilik sahibi, karakter sahibi niye derler birine? Kişilerin yapamayacağını yapana derler. Onların başaramadığını başarırsan sana derler bunu. Başaramayan bu işin ne atmaz? Denmez. Evet. 18.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 Allah onu bir sıkıntıdan kurtarır. Bir kusurunu öterse Allah da onu bir kusurunu örter buyurmakta ve böylece Müslümanlıkta kardeşlik bilincinin boyutlarını ne yapıyor? Belirtmektedir. Evet. İnanın çok zor bir panide. Ben hayatımda özellikle son 20 senesini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 Haneke Allahümme ve bihamdike Eşeden La ilahe illa ente Estağfurike ve tevbe Velhamdülillah <gülüyor> Sorularınız varsa buyurun Kardeşler